Bilallah min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al kafartum, in azabi l-shadid. Salatullahü Azzim. Ve belan Rasulunü Nabiü Karam. ala min shahidin salim. çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar dedik ki allah Zülcelal'in üzerimize olan nimeti la yu'ad ve la yuhsa sayıya gelmez rakama sığmaz <gülüyor> ve Kur'an-ı Kerim bu hakikati, bu gerçeği ve nimet ni'metallahi la tusuha. Ey kullarım. Allah'ın üzerinize olan nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Adede sığdıramazsınız. Buyuruyorlar. Tabii bu kadar nimeti olan ki eşdâdımız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 Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak dersimin ser levhasını tezgin eden ayet-i kerimede Estaizu billah لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدَ buyuruyorlar. Ey kullarım eğer siz şükrederseniz ben nimetinizi müzdat kılarım. Ziyade ederim, artırırım. Her mümin, her Müslüman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 ''Siz şükrettiğiniz takdirde mutlaka ve muhakkak nimetiniz artıracağım.'' Ziyade edeceğim. buyuruyor cenab bak Allah'ın ahdi. ''İnneke lâ tuhlifu'l <Sessizlik> ni'ad, innallâhe la yuhlifu'l ni'ad.'' Kur'an-ı Kerim. Allah vaadinde hülfetmez. Şu, ancak vaadinde acizler, muhtaçlar hülfeder, muhterem ünliler. Halbuki ise Cenab-ı halık Zülcelal'in kudretinin sonu yok nimet ve devletinin payesini dile getirmek mümkün değil nimetinin sofrası berrubasit 50 sene evvel hocam haci ise efendi hazretlerinin huzuru alilerinde sübhai sibyan manzum lügat sübhai sibyan ezberledik mukaddimesinde bu beyit vardı nimetinin sofrası berrubasit devletinin katrası bahri muhit nimetinin sofrası gördüğünüz arz üzeri arzı üzeri sofra Mevla sermiş fem fî menâkibihe ve kulû min rızgı arzın omuzunda geziniz ve bütün verdiğimiz nimetlerinden yiyiniz istifade ediniz buyur Halik Hızul Celal le'in esiden le'esîdennekum aksi olursa Müslümanlar aksi olursa ve le'in kefertum eğer küfranı nimet ederseniz şayet Müslümanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaatı Allah Kur'an'ında böyle buyuruyor وَلَئِمْ كَفَرْتُمْ eğer küfranı nimet ederseniz ki şükrün manasını gelecek Cuma'mızda göreceğiz münimi hakikiyi hatırlamadan çok özür diliyorum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 Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, övme ve fena hamd ve şükür Allah'ın zatına maksustur diye dilimizden düşürmeyelim inşallah. Gerçi şükre gelecek cuma girecektim ama sohbetin mukadimesinde Allah Resulü'nden şöyle bir hatırayı arz edeyim de mavzuya öyle geçeyim. Bakınız muhterem <gülüyor> mescidi saadete Allah Resulü'nün mescidine Hazreti Ömer erken gelmiş vaktinden evvel muhtad olan saatinde değil Hazreti Ebu Bekir de gelivermiş ya Ömer kardeşim erken gelmişsin bugün mescide saadete ya Ebu Bekir evde yiyecek bir şey yok da Acaba bir zuhurat olur mu diye erken çıktım. Konyalılar duyuyor musunuz? Lakana bagdi nabiun, lakana Ömerübnul Khattab. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu diyor İslam peygamberi. İnna Allaha Subhanahu ve Taala, J'al al-Hakka ala lisan Ömer, yadur mu ahu hayth dar.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 Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir de ilaveten diyor ki Ya Ömer, vallahi benim de öyle. Peygamberimiz İzişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onların hafif sesle konuştuğunu duyunca hücurat böyle yakındı ya Mescid-i e, dışarıya çıkıyor, selam veriyor, hal hatırı soruyor. Durumu anlayınca gelin bakayım beraber Halid İbni Zeyd Ebu eyyub Ensari'ye gidelim beraber, ona bir selam edelim, bir ziyarette bulunalım. Halid İbn-i Zeyd, Ebu eyyub Ensari, maddi durumu müsait, nimeti bol, hurma bahçesi olan bir insan. Peygamber Efendimiz'in mihmandarı, Mekke'den Medine'ye hicretinde devesi onun kapısının önünde çöktü, evvela mescidin yerinde. Sonra onun kapısının önünde, Bismillahirrahmanirrahim buraya misafiriz buyurdular. Peygamber Efendimizin ev sahibi ilk geldiği gelişti, gün. Kapıyı çaldılar. Elden Hatunu Eba Eyüp hurma bahçesinde ya Allah dedi. Hurma bahçesi Medine'nin hemen yakın kenarında. Peygamber Efendimiz yürümeyi severdi. Evet, her zaman ata deveye binmeyi istemez. Medine-i Münevverenin uzak mahallatında bir yetimi, bir dul kadını ziyaret eder, bir hastanın iadesinde bulunur idi. Rabbim bizi sevgisinden, yolundan, nurundan, sünnetinden mahrum etme diye dua ediyoruz. <gülüyor> Yürüyerek gittiler, bahçenin duvarının kenarına gelince, Ebu Eyyub Ensaretler'e selam verdiler. Koşarak geldi, buyurun ya Resulallah, buyurun ya Resulallah. başımın tacı, gönlümün miracı, vücudumda ruhum her şeyim Resulü Zişan'ım ben Rabbimden öyle istediydim Cenab-ı Hak da lütfetti buyurun ya Resulallah buyurun kardeşler dedi bir hurmanın gölgesine bir şeyler serdi oturttu ya Resulallah benim ahdim vardı eğer Nebi Zişan'ın bahçemi teşrif ederse bir kuzu keseceğim demiştim müsaade eder misiniz size bir kuzu kesip müryan edeceğim peki ya Ebu peki ya Bayır? Peygamber Efendimiz sohbette derlerken kuzuyu kesti, ateşi yaptı, sofrayı serdi. Sofrada ekmek var, kuru hurma var, temur, yaş hurma var, rutab ve kızartılmış et var. O arada Peygamberimiz Zişan Efendimiz biraz ekmeğin üzerine biraz et koydu. Şunu kızım Fatıma'ya gönderiverin. Herhalde son yediği Allah Allah. <gülüyor> Altı gün Altı gün evveldi <gülüyor> <gülüyor> Herhalde son yediği Hatırladığım altı gün evveldi Altı günden sonra suyla hurma Ya sofraya oturuş son yemek yediği ben hatırladığıma göre altı gün evveldi hayret mi ettin yok canım Müslüman hayret etme baksana daha söyleyeyim Hazreti Aişe validemiz şifayı şerifte kaldığı yaz naklediyor Hazreti Aişe validemiz bazen bir ay doğar batardı bir ay daha doğar batardı üçüncü ayı görürdük Hücur, hücurat-ı nebevide ocak tütmezdi diyor Iller esvedan su ile hurma bulunurdu üçüncü ayı görürdük diyor hücurat-ı peygamberide su ile hurmadan başka bir şey bulunmaz ocak yakılmazdı diyor sen de halinden şitayetçi misin Müslüman Hı? ya kainat şerefine yaratılan varlığın göz bebeği Allah'ın yakane sevgilisi beşeriyetin halaskarı ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin evi böyle peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onu gönderdikten sonra hazreti Ömer, hazreti Ebu Bekir hazreti Eba Eyyub Ensari'ye döndü buyurdular ki efendiler "Thummele tüs elünne yevme izin anin ayetinde, Kıyamet gününde nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakizül Zülcelal. Allah'ın Resulü böyle buyurdular. "Thummele tüs elünne yevme izin anin naim". Yani en en küçüğünden nimetin küçüğü olmaz ama bize göre en küçüğünden en büyüğüne. Muhterem Müslümanlar bir dişiniz sızlasın cinnet getiren var sizi temin ederim doktorlara sorunuz bir diş sızısından cinnet getiren var cinnet bir tek diş diyorsunuz değil mi en küçük bir nimetmiş hayır böbreğinize böbreğinize hardal tanesi kadar mercimek kadar bir taş tıkansın bir sancı yapmaya başlasın ne huzurunuz, ne rahatınız, ne keyfiniz? Daha söyleyeyim mi? Ne gururunuz, ne kibiriniz kalır kıvranmaktan ve bağırmaktan, çağırmaktan, ağlamaktan. Ya ya. Bebrekteki nohut kadar değil, mercimek kadar bir taşın size yapacağı kötülük bu kadar ağırdır. Cenab-ı Hak bizleri imtihan etmesin inşallah. Ya Akşehirli Hacı Ahmet Efendi Hoca. Ya çoğunuz biliyorsunuz Akşehirli Hacı, Hacı Ahmed Efendi hoca merhum bu kürsüden bir gün öyle diyor bu kürsüden bir gün öyle diyordu evet 40lı seneler 45 46 47 o senelerde öyle diyordu bu kürsüden efendiler firavunun 400 senede takriben 400 sene yaşamış firavunun Hazreti Musa'nın firavunun 400 senede başına ağrı girmemiş Dışına, dişine sızı girmemiş, mutfağında tuz kabı kırılmamış derdi. Mevla böyle imtihan ediyor, müsamaha ediyor. Ya, Ey firavunlara böyle olunca, bunlar firavunun kanadından tüy olamazlar. Tamam mı? Mevla müsamaha ediyor, onlara imtihan ediyor, onların idaresinde biz de imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Hadi bakayım göreyim sizi, hep beraber bu imtihanı kazanalım inşallah. Alemlerin Yüce Rabbi ne diyor Kitab-ı Kerim'inde? peygamberimiz Zişan Efendimiz Haccetül Veda'da Rahmet Dağı üzerinde Cebelül Rahme'de o iri kayaların oraya kadar devesiyle çıkıyorlar. 120.000 sahabesi de etrafında 120.000 sahabesi de etrafında Resul-i Efendimiz orada son vasiyetini yapıyor hutbetül veda hacetül veda'ın veda hutbesini son konuşmasını orada devenin üzerinde yapıyor muhterem emirler. tam esnada konuşma esnasında deve çöküyor eğer söylemek caizse kaldırıyorlar bir daha çöküyor kaldırıyorlar bir daha çöküyor Sahabe anlıyorlar ki, Resul-i vahiy geldi. Ya. Resul-i o andaki çektiği sıkleti görünüz. Deve tahammül edemiyor. Ayakları üzerine çöküyor muhtemel Müslümanlar dizleri üzerine. Evet. Zeyd ibn sabit? vahiy katibi öyle diyor. Peygamber Efendimiz bazen vahiy geldiğinde dizini başını benim dizlerim üzerine, uykularım üzerine koyduğu olurdu. Kemiklerimin kütür dediğini hissederdim diyor. Vahyin fıkletinden sallallahu teala aleyhi ve Cenab-ı Cibril döndükten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alnının terini siliyor. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme akmelet lekum ve atamam tue alaykum nimeti ve razi tulekül Muhammed, sallallahu aleyhi sallam ve ay ve ashabu Muhammed ve ay ümmeti Muhammed kıyamet sabahına kadar. Bugün dininizi ikmal ettim. Yani Peygamber Efemizin zaten son senesiydi idi. Vedadan sonra 80 gün yaşadılar. Peygamber Efendimiz haccetü'l-vedadan sonra 80 gün muammer oldular muhterem Müslümanlar. Ayet olarak en son inen ayet sure olarak da estaizu billah اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ fi د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا اِلَى آخِرِ السُّرَ Bu sureyi celilet şan nazil olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aletleri okudular at elye'amle bugün dininizi ikmal ettim. Ve etmemtu ni'meti nimetlerimi tamamladım üzerinize ve razitu lekumul sizin müslüman olmanızdan razı oldum. Tamam mı? Muhterem müslümanlar biz filanın ve falanın rızasını ve hoşnutluğunu değil Allah'ın rızasını isteyen şerefli Müslümanlarız. Her fırsatta okuyorum size. Ellem men khalak, Mümin kardeşim. Mümin kardeşim. Her fırsatta okuyorum size. Ellem men halak ve Hiç yaratan bilmez mi? Hiç yaratan bilmez mi? Onların o allah Celal'in isminin biri latiif yani ışığın camdan girdiği gibi kalpleri saniyenin binde birinde kontrol edecek letafete sahip ve hadirdir kainatta yaprağın hışıltısını dinler ve toprağın altında tohumun kabuğunu yardığını hem bilir hem görür hem dinler hem de rahmet verir yeşertir Yüce Rabbim bizi ''Köklü imanımızdan mahrum etme.'' diyoruz. Ben bu dinin delisiyim, mecnunuyum. Tamam mı? Evet. Bu dinin karşısında benim ne aklım var, ne nefsim var, ne bir şeyim var. Evet. Cinnet derecesinde başımdaki kıllar adedince başımı alsalar, ''Ah yine ben illallah derim.'' dediği gibi, ''Evet efendim.'' büyük velinin Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar kılsın, Yunus'lerin Aziz Mahmudu u Hüdayilerin kurbanıyım başımı, başımdaki kıllar diye başımı İslam yolunda alsalar ah yine ben illallah derim dediği gibi ben yine İslam, yine İslam yine İslam diyorum muhterem emirler. Çünkü Halık-ı Zülcelal'imizin razı olduğu tek din büyük nasibe bakın biz ve siz 1400 küsur senedir ecdadımız esnafımız ashab ve selefi salih, salihin tabi'in ve tebe'i tabi'in bu dinin nuruyla arşa kadar yaşarmışlar elhamdülillahi teala Peygamberimiz zişan efendimiz bir gün cennetül baki'in cennetül baki'in şöyle içerisinde ziyaretle meşgul şüheda Peygamber Efendimiz'den evvel vefat eden sahabe ve müminler buyurdular ki bu kabristan'da öyle kişiler metfun ki nurları nurları semavat ve arşa ışık tutar buyurdular hoca kardeşinizin illa da cennetül bakî dediği onun için muhteram Ya ya Peygamber Efendimiz'in bu mübarek sözünden sonra o cennetül bakîye neler ve kimler defnedildi Evet, muhterem üniler. Ya Rabbi onlara car, Peygamber Efendimiz'e civar, cennette onlarla komşu eyle bizi diye dua ediyorum muhterem üniler. Evet. Ve razıytu lekumul islâme dînâ. Dininizin İslam olmasından razı oldum buyurduktan sonra, üçüncü ayet-i kerime. Ayrıca İslam'dan müstakilen bahsedeceğiz. İslam'ı öğren, şelenkleştiren umdeleri izah edeceğiz muhterem Müslümanlar gelecek derslerimizde. Fakat bunu bu dersimizin münasebeti ile söylüyorum. Kur'an-ı Kerim ayrıca şunu ifade ediyor. Bakınız esta'idu billah ve men yebteği gayral İslami dinen falan yukbele min ve huve fil ahireti hasirin. Bir kimse İslam dininin dışında bir din ve yol seçerse ya muhterem ya. ve bütün duamız ömür boyu ya Rabbi bizi bu nurlu İslam'dan nefesin binde biri saniyenin binde biri ayırma diye dua edeceğiz evet muhtemelen Müslümanlar kanuni bir yana kapılarına kadar Moskova surlarına kadar giden mücahitlere sorunuz neden neden Tuna boylarında Mal şakırtıları, kılıç şakırtılarıyla cihad ettiniz? İslam için. Neden Bağdat'ı fethettiniz? İslam için. Yavuz'u kaldırıp sorunuz, neden Mısır'ı yeniden fethettiniz? Hilafeti, emanatı, mukaddeseyi Türkiye'ye getirdiniz? İslam için. Fotoğraflara bak. Hani derler ya, inanmazsan fotoğraflara bak. Kumandanlarla beraber sarıklı hocalar İstiklal ve Kurtuluş Harbi'nin başında ellerini kardılmışlar. Sureyi fetih okunuyor ve dua ediyorlar arşın sahibine. Kumandanlar ve alimler sarıklı alimler asker Allah Allah diye afyona kahve Yunanlının üzerine yürüyecek. Ya muhterem Müslümanlar muhterem bütün bunları İslam'ın şerefine dayanarak söylüyor. Beşer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 ثumme ve ثumme elhamdülillah en son muhterem Müslümanlar şunu da söyleyivereyim mavzuğa döneyim Fatih borçları yıkıyor gümbür gümbür yılların kanayan yarası kanser ve habis Ur Bizansı kökünden kazıyor ve Ayasofya bir hafta içinde cami olacak gelecek cumayı Ayasofya'da kılacağım diyor <gülüyor> muhterem Müslümanlar ya ya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 Bugün gidebilirsiniz. Almanya'nın hudutları birleştirir. Zaten kolaylık var. Gidip orada görebilirsiniz. Konya'nın Selçuklu eseri Bey Hekim Camii'nin Çini mihrabı buradan sökülmüş, satılmış Almanlara oraya monte edilmiş olduğu gibi mihrabı orada gördük. Üzerinde yazıyor: Konya Bey Hekim Camii Çini mihrabı diye.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 Hay hay kılabilirsiniz dediler. Hay hay kılabilirsiniz dediler. Partisleri yere serdik. Bir arkadaşımız komünist ülkede Doğu Berlin'de devlet müzesinde İslami Eserler Müzesi'nde bir arkadaşımız sesli ezan okudu. Cemaatle namaz kıldık. Müzenin vazifelisi de hayran hayran bizi seyretti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 Peygamberlerine inanmak, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmak. Ve bir Ahmet de okuyoruz ya ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala ve'l öldükten sonra yine dirileceğiz. Ona da inanmak. Bunlardan birine bir kimse inanmasa ne olur muhteremümüler? Bunlardan bunlardan birine bile bile bir adam inanmasa, inkâr etse ne olur? Kah, ya ya ya. Müslümanlar, ecdadımızın, ecdadımızın bütün şahsiyeti, yüzyıllar ve yüzyıllar dindik duruşu, bütün düşmanlarına karşı galip gelişi iman. Akif Safahatında öyle diyor. Akif Safahatında öyle diyor. İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. ''İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.'' diyor. Ya! Imandır o, i̇mandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. Hepimizin kalbinde o nimet var elhamdülillahi teala. Şükrediyoruz. ''İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.'' Yük demek ne demek? Leştir yani. Leştir. Cifedir o kalp değil o manda yüreği bile ondan daha temizdir muhterem müslümanlar çünkü imanın olmadığı bir kalpte inkar vardır il il ilhat vardır küfür vardır şirk vardır bütün bu kaddesate karşı itiraz vardır öyle olunca ben ezelden beri derslerimde vaazlarımda onu derim muhterem müslümanlar manda yüreği bile Padişah sofrasına nimet olarak getirilebilir. Manda yüreği bile, yürek çünkü, et tertemiz, pırıl pırıl, besmeleyle kesilmiş mandanın yüreği. Padişah, Fatih'in sofrasına, peygamber sofrasına nimet olarak getirebilir. Fakat gerçek ve hakikatı inkar edenlerin kalbi köpekler için bile merazdır. Onun için biz hep beraber tekrar okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Müterennim İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımız. O günün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta dinlenen belki 80'e yakın şairin içerisinde <gülüyor> Meclisin evetini onayını kazanan ve şu kadar altın hediye verildiği halde koca Akif'in şu kadar altın hediye verilmesi gerektiği halde koca Akif'in milletime yazdığım istiklal marşı karşılığında ücret almam diyor. Ya ya memleketi soyanların kulakları çınlasın. Hasan Basri Çantay Bey, Hasan Basri Çantay Efendi Hazretleri o günlerde diyor Akif, kış gününde bir yere gidecekti. Akif Nami'ye bakınız Hasan Basri Çantay, müfessir, Efendim, Kur'an maali yazan o büyük insan, Balıkesirli Hasan Basri Çantay Efendi Hazretleri öyle diyor. O günlerde Akif, kış günüyle Ankara'da, bir yere gidecekti benden partüsü ödünç aldı da emanet aldı da gitti diyor. Şu kadar yüz altını, şu kadar yüz altını jüri hediye olarak verdiği halde kabul etmeyen Akif, bir kardeşini ziyarete gidecekti. Yahu ceketle üşüyeceğim partüsü emanet verdi de benim partisuyla ziyarete gitti diyor. Ne diyordu? İman babında, İstiklal marşımızda ne diyordu? Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar. Dikkatmiyorum, benim kardeşim. İstiklal Marşın. Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar. Benim iman gibi. Nasıldı? İman benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Olusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? ...medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Garbın afakını sarmışsa bir şelik zırhlı duvar... ...benim iman dolu, göksüm gibi serhadim var. İman nimeti, ikinci manevi nimet diye konuşuyorum size ...Akif'imiz böyle diyor. Kur'an ayetleri, hadisler, sahabe ve selefin sözleri... ...Akif'e kadar getirdim size, uzatmayayım diye. Benim iman dolu, göksüm gibi serhaddim var... Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boar? <gülüyor> <gülüyor> Fahri kainat, Sıddık Ekber, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali devrinden bugüne kadar niçin Allahu Zül Celalimiz inna nahnu nezzelna zikra, w inna lehu leha der? İnna nahnu nazzalna zikra ve lehu lehafizun. O zikri hakimi, o Kur'an hakimi, o ayat i muhkemeyi biz indirdik. Biz kıyamet sabahına kadar koruyacak ve hıfz olan da biziz diyor. Kim? Allahu zulcelal. Evet. Münzilül Kur'an, o kelamı ilahinin sahibi. Muhterem müslümanlar, Dünyada bir hüküm ve kararın adil olması için Kur'an'la karşılaştıracağız. Dünyada bir insanın kıymetinin ölçüsü... Konyalılar, muhterem kardeşlerim. Dünyada ebedi olarak bir insanın ulviyet, saadet ve büyüklük ölçüsü Hazreti Kur'an'a ne nispette uyumuştur? Tamam gençler gençler memleketin nur yumağı çocukları tamam mı saygı duyacağız elini öpeceğiz kucaklayacağız arkadaş kabul edeceğiz ruhumuz mesabesinde seveceğiz arkasından yürüyeceğiz izini takip edeceğiz ve hakeze ve hakeze bu hündeleri kıyamete kadar sıralayın bu sıralamada bakacaksınız Kur'an'a ne kadar uymuştur Kelamullah'a ne kadar saygısı var. Allah'ın kitabındaki nizama ne kadar amel etmiştir ve sıkı sarılmıştır. O nispetle bizim kardeşimiz, o nispetle bizim dostumuz, o nispetle bizim sevgilimiz, o nispetle bizim liderimiz, o nispetle bizim bedenimizde ruhumuz ve sadrimizde kalbimiz kadar kutsi ve kıymetlidir. Yüce Rabbim bizi Hz. Kur'an'ın nurlu yolundan ayırma diyoruz. Muhtemelen Müslümanlar Kur'an için yine Kur'an böyle diyor. Ayrıca cuma sohbetlerimizde Kur'an'dan müstakilen bahsedeceğiz inşallahü teala. Babul ihtisam bil kitabı ve sünne diye ayrıca bahsedeceğiz. Fakat Kur'an için Kur'an böyle diyor. İnnehedel Kur'ana yahdilillatihi yaqwam ve Bu Kur'an bu Kur'an muhakkak ve kat'i en doğruya iletir. Tamam mı? Hayrettin Hoca. Bu Kur'an muhakkak ve kat'i kıyamet sabahına kadar en doğruya iletir. Ve yübeşhirul müminin iman sahiplerini cennet ve cemalullah ve ebedi saadetle de müjdeler. Müjdeliyorum. Kapı camil muhterem cemaati. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bedeninizde ruhunuz mesabesinde sadrinize basıyorsanız onunla beraber ve onun ile amel ediyorsanız ve dünyada tek nizam olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor iseniz baktiyarsınız ölümünüz aynı saadet, kabriniz aynı cennet mahşeriniz aynı berat, sıratınızdan Cenab-ı Hak uçurarak geçirecek cennet sizin Resulullah'ın komşuluğu sizin ve Cemalullah sizin olacaktır Teala. Muhterem Müslümanlar tabi ezanımız okundu dedim. İsmailak-ı Hazretleri Ruhul Beyan o büyük tefsirin mukaddimesinde şunu yazıyor bakınız. Osmanlı sultanlarının ilki Osman Gazi Hazretleri bir yerde misafir kalmışlar. Bir yerde misafir kalmışlar. Ev sahibi atlas yataklar yorganlar seriyor. Leğenini übrüğünü abdest besini koyuyor. ''Efendim inşallah erken kalkar abdest dökmeye gelirim.'' diyor. Onun istirahatı terk ediyor. Tefsir, ruhul beyanın mukaddimesine hocalar bakabilir. Sabahleyin geliyor ki bakıyor Osman Gazi Hazretleri yatağın kılıfını açmamış, hiç bozulmamış yorgan. Secaresinin üzerinde oturuyor. ''Aman efendim, aman sultanım, aman her şeyim, aman gönlümün kıblesi nasıl olur bu böyle?'' İstirahat etmemişsiniz. Acaba gönlümüze mi dokundum? Zararlı bir halim mi var yoksa? Yok evladım yok diyor. Rahat edin. Rafta Kur'an-ı Kerim varken biz ayağımızı uzatıp yatamayız diyor. Şok mu mubalağa ettim yahu? Eşşen'ım semadan size meleklerden misal vermedim. Bizim dedemiz. Benim öz dedem. Ben Osmanlıyım. Tamam mı? Muhterem Müslümanlar. Osmanlı'dan gayri de. Selefime azami saygım var. Bugünün dünyasında Osmanlı'dan gayriyi de kadar takmıyorum ve almıyorum. Tamam mı? Ben Osmanlıyım. Ve Osman Gazi benim öz dedemdir. Evet. Muhterem Memiler. Ruhul Beyan sahibi diyor ki, Osman Gazi'nin Kitabullah'a bu hürmetinden dolayı 635 sene neslinde dünya saltanatı lütfetti Mevla diyor. Ben de bu mananın önünde secdedeyim. Yüce Rabbim bizi ayırma. Amin. Hacı ve üstadım öyle derdi. Hemen hemen her sohbetinde şuraya verin, buraya verin. Yahu ben sağ, ol, sağ olduğum müstetle verin diyeceğim. Benden sonra neye verirseniz verin derdi bu Efendi Hazretleri. Ben şimdi kürsüde olduğum müddetle sık sık söylüyorum. Bazen de bayağı mahcup olmuyor değilim ama... Allah rızası için söylüyorum. Ve verirken de önümüzde olmayı arzu ediyorum muhterem Müslümanlar. Hücre Rabbimiz cümlenizden razı olsun. Karşılığında cennetini versin, rızasını versin, cemalini lütfeylesin inşallahı teala. Sallü ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelimeyi tayyibeyi müncihi mübarekesiyle mevla cümlemize şere kafamalarına hüküm-i mukadder ile hakka hak bilip hakka ittiba batılı batıl bilip batıldan istinabeleyen zümreyi salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmedîyü Muhammedîye ve ittibalarımızı yevmen fevma fe müzdade ile cümlemize ve bütün ehli imana cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle Yesi ile İltifat Subhan Rabbi Karab El İzat Oma İsifun. Ve Selamun Ala Ve El